Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadındır. Şüphesiz onlar çirkin ve yalan bir laf söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedici, bağışlayıcıdır. Kadınlardan ziharla ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size övütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse temas etmeden önce aralıksız olarak iki ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır.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 Gizli konuşmaktan men edildikten sonra yine o men edildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir tarzda selamlıyorlar. Kendi içlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden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 Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onlar ne kötü işler yapıyorlar. Yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolundan çevirdiler. Onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Onların ne malları ne de evlatları kendilerinden Allah'tan hiçbir şey savamaz. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün, dünyada size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıdırlar. Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın hizbi, şeytanın partisidir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir. Allah'a ve Resulüne düşman olanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar. Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada Ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi, Dinin yardımcılarıdır. İyi bil ki, Kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünleri yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı.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 Ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Bunun sebebi şudur. Onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın azabı şiddetlidir. Hurma ağaçlarından herhangi bir şey kesmeniz veya kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve onun yoldan çıkanları cezalandırması içindir. Allah'ın onlardan peygamberine verdiği ganimetlere gelince, Siz onun üzerine ne at ne de deve sürmediniz. Fakat Allah peygamberini dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o kent halkından Resulüne verdiği ganimetler, Allah'a, Resul'e, O'na akrabalığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber, size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının. Ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Bir de göç eden fakirlere aittir ki, yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. Allah'ın lütuf ve rızasını ararlar, Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır. Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü, Göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarına erenlerdir. Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla.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 Kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah'ın korkusundan fazladır. Böyledir çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar. Ancak müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından sizinle savaşmak isterler kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Böyledir çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. Bu Yahudilerin durumu, kendilerinden az önce işlerinin günahını tatmış olan, ahirette de kendileri için acı bir azap bulunan kimselerin, Bedir'de cezalarını bulan putperestlerin durumu gibidir. Yahudileri kandıran münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumuna benzer ki, insana inkar et dedi, insan inkar edince de ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Nihayet ikisinin sonu ebedi olarak ateşte oldu. Zalimlerin cezası budur. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve kişi yarın için ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir. Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. O öyle Allah'tır ki, Kendisinden Başka Hiçbir Tanrı Yoktur Görülmeyeni Ve Görüleni Bilendir O Esirgiyen Bağışlayandır O Öyle Bir Allah'tır Ki Kendisinden Başka Hiçbir Tanrı Yoktur O Malik Ve Sahiptir Münezzehtir Selamet Verendir Emniyete Kavuşturandır Gözetip Koruyandır Üstündür İstediğini zorla yaptıran, Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, puta tapanların, Ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, Varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan sürüp çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar vermenizi istemektedirler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır, Allah yaptıklarınızı görendir. İbrahim'de,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 senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. Rabbimiz yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir fitne kılma. Onlara mağlup etme, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Andolsun onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir, hamde layık olandır. Olur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında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 Allah sizi ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan men eder. Kim onlarla dost olursa, işte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduğunu öğrenirseniz onları kafirlere geri döndürmeyin Bunlar onlara helal değildir Onlar da bunlara helal olmazlar Onların kocalarının sarf ettiklerini mehirleri geri verin Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman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 siz de savaşta galip durumda olursanız, eşleri gitmiş olanlara ganimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana biat ederlerse, onların biatlerini al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Allah'ın gazep ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi için söylüyorsunuz? Yapmayacağınızı söylemeniz Allah yanında şiddetli bir buğza sebep olur. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Bir zaman Musa kavmine, ey kavmim! Benim, o Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde, niçin beni incitiyorsunuz demişti. Onlar eğrilince, Allah da kalplerini eğriltti. Allah, fasıkları doğru yola iletmez. Meryem oğlu İsa da, Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı, ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. İslam'a davet olunduğu halde Allah üzerinde yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler istemese de onu bütün dinlerin üstüne çıkarsın. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanırsınız. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. Eğer böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adin cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Ey inananlar! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler, Havariler, Allah yolunun yardımcıları biziz dediler. İsrail oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları düşmanlarına karşı destekledik. Onlar üstün geldiler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir. Odur ki ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Oysa onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da o peygamberi göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfudur, Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. De ki, ey Yahudi olanlar, eğer insanlar arasında yalnız sizin Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin doğruysanız. Ama onlar, ellerinin yapıp öne sürdüğü işler yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. Medine'de bir açlık ve pahalılık olmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesindeyken yiyecek getiren bir kervan gelmiş, defler çalınmaya başlamıştı. Duyanların çoğu Hazreti Peygamberi ayakta bırakıp dışarı fırlattı. Bunun da sebebi kıtlığın şiddeti ve hutbeyi bırakıp çıkmada bir sakınca olmadığını zannetmeleriydi. Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldikleri vakit, şahitlik ederiz ki sen muhakkak Allah'ın elçisisin derler. Senin mutlaka kendisinin elçisi olduğunu Allah bilir ve Allah münafıkların yalancı olduklarına şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan çevirdiler. Onların yaptıkları ne kötüdür. Bunun sebebi şudur. Onlar inandılar sonra inkar ettiler. Bu yüzden kalplerinin üzeri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki dayanmış keresteler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl olup da döndürülüyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış bir toplumu yola iletmez. Onlar, Öyle kimselerdir ki Allah'ın elçisinin yanında bulunanları beslemeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Diyorlar ki andolsun eğer Medine'ye dönersek daha üstün olan, daha alçak olanı oradan mutlaka çıkaracaktır. Üstünlük ancak Allah'a, O'nun elçisine ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Birinize ölüm gelip de Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Allah süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Her şeye gücü yeten O'dur. Sizi O yarattı. Kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Zira gökleri ve yeri hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve... ...şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak onadır. Göklerde ve yerde olanları... ...gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilir. Allah göğüslerin özünü bilir. Önceden inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar işlerinin vebalini tattılar... ...ve onlar için acı bir azap vardır... Böyledir. Çünkü onlara peygamberleri açık deliller getirirlerdi. Fakat onlar bir insan mı bize yol gösterecek dediler ve yüz çevirdiler. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmeye layıktır. İnkar edenler katiyen diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: Hayır. Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Artık Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz Nura Kur'an'a inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Toplanma günü için sizi topladığı zaman var ya, işte o gün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 apaçık bir duyurmadır. Allah ki ondan başka Tanrı yoktur. Müminler Allah'a dayansınlar. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, halimdir, kullarına yumuşak muamele edendir. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarı verir. Sürelerinin sonuna vardıklarında onları güzelce tutun yahut güzellikle onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve son güne inanan kimseye öğütlenen budur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlarla henüz adetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmaları Doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. O kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Ve onları sıkıştırmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebe iseler yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için emzirirlerse ücretlerini verin. Ve aranızda güzellikle konuşup danışın. Güçlük çekerseniz çocuğu başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan genişliğine göre nafaka versin. Rızkı kısılmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah bir kişiye ne vermişse ancak onu teklif eder. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Nice kent var ki rablerinin ve onun elçilerinin emrine baş kaldırdı. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş şekilde azap ettik. İşlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonucu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey inanan aklı selim sahipleri! Allah'tan korkun! Allah size bir uyarıcı gönderdi. Size Allah'ın açık açık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp faydalı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allah onu altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten ne güzel rızık vermiştir. Allah odur ki, yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber eşine bir kısmını bildirmiş bir kısmından da bahsetmemişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi bunu sana kim söyledi dedi. Peygamber bilen her şeyden habere olan Allah bana söyledi dedi. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi. Çünkü sizin kalpleriniz eğildi. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka olursanız, bilin ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibril ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır. Eğer o sizi boşarsa, belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı kendisini Allah'a teslim eden inanan gönülden itaat eden tövbe eden oruç tutan dul ve bakire eşler verir ey inananlar kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır onun başında gayet katı şiddetli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 Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde, Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları önlerinde ve yanlarında koşar da, Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla savaş. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da firavunun karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti, Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni firavundan, ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti O gönülden itaat edenlerdendi